Firavuni düzenimizi elimizden almak istiyorlar. Günümüzde de Amerika başta olmak üzere Batı demokrasisini elimizden almak istiyorlar. Vallahi izin <gülüyor> Firavun aynı Firavun. Kendi düzeniyle alakalı değerlendirmesi yine aynı değerlendiriyorlar. Alıp götürmek istiyorlar. Fe ecmi'û keydekum thüm o anne, bütün hile ve becerilerimizi bir araya getirip sonra tek bir sap halinde eni bir ee, Bir zamanlar Türkiye'de orduya dağılır diye post postan yalayıcılar az Niye? Kendi saptanaklarının korunmasını ne kadar yerinde bilmiyorum ama kısaca anlatayım. 80'li yıllarda öğretmenlik yapmamız zorlaştı. İstifa ettik. Sür dışına çıkmaya karar verdik. İşte bir Türk şirketi zaten kumar boratları Tüm işlemlerimiz bitti. Bizimle ilgilenen personel dedi ki şimdi de sizi Amazon'la görüştürelim. Dedim ya, ya Mirali, bir Miralim burası denizcilik şirketi mi dedim. <gülüyor> Yok öyle dedi. Evet bir Kur'an Miralimiz var dedi bizim e, şirketimizin üretim kurumunda yıl seksen Atatürk'ün doğruluğunda yüzüncü yılda dedim. <gülüyor> Odaya girdim böyle her taraf zaten Atatürk takvimleri postelleri böyle yani dört puan boş bir alan kalmamış. Galiba Bahriyeliler biraz daha böyle kafaları biraz daha çalışan, biraz daha abiyan tipler gibi geldi bana. Fazla kanıldım yok. Neyse adam bizi karşıladı, konuştuk. İşte bildiğim dillerden gitti, şuradan gitti, buradan çıktı. Dedi ki sana bir soru soracağım dedi. Buyurun dedim. Dedi ki sence dedi, Türkiye'de Kemalizm başarılı olmuş Değil. bakıyor yüksek sahne sütlüsü mezunlu, şu bu falan filan bu bakanım Kemalizdeyize bunu göndermeyeceğiz. Şirkete gitmeyeceğiz. Yani rızık kapılarımız darılmış kendi akılları sıra çalışıyoruz. çalışıyorlar. Ben dedim ki efendim, efendim Kemalizmin başarılı olup olmadığını tespit edebilmek için evvela elimizde bir ölçünün olması lazım. Bu ölçü de Kemalizmin ne olduğudur dedim ne anayasada ne yasalarda kemalizm şudur diye bir tarif yok onun için herkes kendisine göre bir kemalizm uyduruyor şu gördüğünüz ticari tatlimleri bastırıyor Atatürk üzerinden herkes para kazandı düşüntü düşün düşündü doğru dedi Ben dedi ikinci sorumu soracağım dedi tamam dedim sor buyrun sizce layıklık Memleketten başarılı olmuş mudur? Dedim bu da aynı şey. Laikliğin ne anayasada ne yasalarında tarifi yok. Nedir bu bilmiyorum dedim. ne ölçelim? Neye göre ölçeceğiz? Başarısını başarısızlığını. Ya dedi onu bırak dedi. Nedir laiklik? İyi bir şey midir? Kötü bir şey midir? Ben de ona basladım İncil'de. Dedim ki laikliğin her şeyi İncil'deki... Sezar'ın hakkını Sezar'a kralı şey tanını hakkını tanıya verden başlıyorum. Ondan sonra başladım Avrupa tarihi, Avrupa'da laikliğin çık çıkartan uzun uzun anlattım. Ya dedim, işte bu olmadı dedi. Ne kızdı olmuyor. Ya ben dedim bunu sormak istemiyorum. Onları geç dedi. Ne sormak istiyorsunuz? Türkiye'de başarılı olmuş mudur? E dedim bana siz bana laikliğin ne olduğunu söyleyin bir endaze verin elime ben de size başarılı olup olmadığını söyleyeyim dedi. Baktık elinde endaze yok adamın. Endaze yok. Ondan sonra başka havada konuştuk. Tamam dedi ki de bilirsiniz dedi falan. Tabii gittik. Ertesi günü de şey ettiler. Yani şimdi adamlar kendilerince ideal bir düzen olmuş. Bu düzenin devam etmesini istiyorlar. Fakat asıl kendilerini öne sürüp arkadan o düzenin nemasını yiyenleri de görmüyorlar. Bugün kapitalist dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren dünyaya kim ne desin sermaye egemen. Demokrasinin parsasını da sermaye yiyor. Savaşların parsasını da sermaye yiyor. Diktatör ya rejimlerinin sermayesini nemasını da yine sermaye yiyor. ...bu pasta toplamayı bozacak, bu tekerleğe çobak sokacak tek güç İslam'dır ve Onun için İslam ve Müslümanlar bu dünyada ister. Onun için bu dünyada emperyalizm Amerika başta olmak üzere... ...bütün bilgi bankaları, üniversiteleri, düşünce kuruluşları... ...hatırımıza gelen ve gelmeyen her türlü istihbarat örgütleri ve benzerleri... Hepsinin hesabı, kitabı şudur. İslam'ın ve Müslümanların önünü nasıl keseriz? Gerekirse İslam adına yine Müslümanları bulacağız. Allah emanet diyenlere işte Müslümanları öldürteceğiz. Evlerini yapacağız. Şehirlerini talim edeceğiz. Ülkelerini Allah bulmak. Son zamanlarda işte haberlerde bir haftadan beri öncesinden önce Youtube'da şurada, burada vesaire sosyal medyada görüyorum ya Daş Musul şeydeki Efendime söyleyeyim e, Heykelleri, meykelleri Arkeoloji deviriyor. Doğru mu yanlış Orasını bilmiyorum. Fakat benim hatrıma ilk olarak şu geldi. Bütün Avrupa'nın ada Amerikan'ında. En önemli Meselelerinden bir tanesi de Gelecekte ümmeti Tarihsizleştirmek için Sizin kökünüz yok. Geleceği bakın kaç yüz sene sonra belki geleceği hesap ederek bunu yapıyorlar. İslam ülkesinde tarihi bir kaynak bırakmak Baba Bababuş zamanında Irak ilk işgal edildiği zaman Bağdat'ın işgali esnasında Petrol Bakanlığı ve bütün bakanlıklar askerin muhafazasına alındı ki en zengin müzelerden birisine, en zengin kütüphanelerden birisine sahip dünyada. Kütüphane müze, koru altına alınmadı. Kaç sene sonra bilmiyorum. Amerika'da veya şurada veya burada müzayedelerde satılacak veya müzelerde bulunacak O sonra usuldaki hadiseyle alakalı olarak hatırlamak gelen doğru olduğunu bilmiyorum. Fakat vallahi bu kafirler hakkında da iyi niyetli hiçbir şey düşünüyor Evvela o eski herkenlerin bilmem nelerin vesairenin her neyse İslam açısından kutsallıkları yok. O ayrı bir konu. Onların önce maketleri yapılıyor. Ondan sonra Daesh suretinde elemanlara parçalatılıyor. Asılları çünkü alıp götürülmüş gibi birkaç yıl önce. Kaç zaman önce. Oraları da bırakacak. Zamanı gelince bunları orada evet. sepkiyle çünkü bir ülkede eser yoksa, bırakılmıyorsa, oraya tarih düşmek, oranın tarihi kökenlerini tespit etmek mümkün olmuyor, kolay olmuyor. Tarih, İslam noktayı nazarından ister küfre ait olsun, ister İslam'a ait olsun. Ayrıca tahrip edilmesi gereken bir şey değildir. Niye? Müslümanlar piramitleri yıkmadılar medai Salih hamle duruyor. Rüslüm Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buradan hızlı geçin dedi. Burayı yakın tahrip edin demedi. Yani. Hiç öyle bir şey olmaz. Tarihi kutsamayız. O ayrı bir konu. Veya tarihi eserlere kutsallık izafe etmeyiz. O ayrı bir konu. Fakat onlara karşı bir savaş açmamızı gerektiren bir hadisede yoktur. O ayrı bir şey. Neyse geçelim. Yani bir ideal yollarının olduğuna inanıyorlar ve bu yolların İslam tarafından kesileceğini kabul ediyorlar. Bu sistemin İslam tarafından bozulacağından emin oluyorlar. Onun için Müslümanlar üzerinde de bir <gülüyor> türlü, <gülüyor> türlü hesaplar yapmayı hiçbir şekilde ihmal etmiyorlar. Onun için diyorlar ki <gülüyor> bütün planınızı, programınızı, hilenizi, becerinizi toplayın. <gülüyor> Sonra da tek bir saf halindir. Elbirlik oluyor. Parçalanma. Bölünmeyin. Bölünürseniz gücünüzü kaybedersiniz diyor. Bakın küfür bile birlik olmalı. Bir arada olmadım, Bir güç olur. El birliği, söz birliği. Gönül bir. Ümmet bu birliktelikle tutmuyor. Onun üzerinde duruyorlar. Ve kad eflah el Ve diyorlar ki işte bugün üstün gelen umduğunu elde edecektir, iflah olacaktır, kurtuluşa erecektir. Öyle. <gülüyor> Bu sefer sihirbazlar Musa aleyhisselam'a dönerek diyorlar ki: "Kâlû ya Musa, Ey Musa, ya önce sen neyi bırakacaksan yere bırakırsın." ...yahut da ilk bırakanlar biz olacağız. Hangisini tercih ediyorsun? Musa Aleyhisselam yine kendisine güveni... ...ortaya koyan bir ifadeyle... ...kâle bel elku... ...hâysiz bırakın. Bir cumhurunda değil diyor. Fe izâ hibâluhum ve asiyyuhum... ...yuhayyelü ileyhi min sihrihim... ...enneha fesâ. Bir de ne görsün? Onların halatları ve sopaları büyülerinden dolayı, sihirlerinden dolayı onların yürüdükleri izlenimi, hayali, hayalen ne oldu ona görüldü. Burada sihir ile eşyanın hakikatinin değiştirileceği değil, görünüşünün değiştirilebileceğine işaret Eşyanın hakikati sihirle değişmez. Olayların hakikati maddenin hakikati sihirle değiştirilmez. Ama bir süreliğine bugün illüzyon dedikleri bir yolla veya benzeri başka yollarla, belki günümüz sihirbazlarının bilmediği şey, yollarla, yöntemlerle bu işler yapılıyor. Bu tarih boyunca belli bir dönemden sonra nedense Yahudiler de büyücülüğe çok önem vermişlerdir. ...günümüzde şu anda bilmiyorum ama birkaç sene önce, yıllar 25-10 sene önce her neyse... ...Reyyut Kapıl Fırt dedikleri adam da iyi bir Yahudi ve İllüzyonist'i. Dünyanın en büyük İllüzyonist'i olarak kabul ediliyordu. Öyle miydi değil miydi, öyle diyorlardı yani. Belki Yahudi olduğu için özel bir şöhret de... ...bunlar yüklenmiş de olabilirdi, o, o da ayrı bir konu. Fakat bu Yahudilerin olduğum olası sihre karşı düşkünlüğü var. Sihir ne zaman baş gösterir? Batıl din ile beraber başlıyorsunuz. Bugün Anadolu'da da cehaletin ve inanç zayıflığının en çok olduğu yerlerde en çok sihre gönüllülerler oluyoruz. En ufak bir şeyler yaptılar canım. <gülüyor> en ufak bir şeyler büyülenmişler. Haydi bir büyücü bozan nefesi kuvvetli birisini arayalım. Tüm bunlar temeli cehalettir. Evet, biz sihrin olabileceğini, etkili olabileceğini kabul ediyoruz. Fakat... istiaze surelerimiz var... ...Felak ve nas surelerimiz var... ...Ayet-el Kürsi'imiz var... ...Fatiha suremiz var... ...Bakara suremiz var, yani Kur'an'ımız var. Bizim sihrin etkisini ayrıca sıfırlamak için... ...bunların dışında hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Eğer olsaydı... ...Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e... ...hulavudu <gülüyor> birad <gülüyor> bilfelak, hulavudu birad bilmez yerine... ...sihre karşı sihir yapmayı öğrenin diye bir ayet Mesela bir biter. Sihre karşı sihir sadece sihrin yayılmasına sebep olur. Onun için birçok İslam alimi... ...sihir bozmak için dahi olsa... ...sihir yapmayı öğrenmeyi haram kabul etmişler. Sihir bozmak niyetiyle dahi olsa... ...sihir öğrenmek haramdır. Demişlerdir ve isabetli bir... ...kanamdır. Kul ağzı bin Rabbil felakul ağzı bin Rabbil nas... ...neyimize yetmez ki. Elverir ...Cenab-ı Allah'ın bunların... ...tesirini dilediği takdirde... ...halk edeceğine... ...imanımız, yakınımız tamdır. O budur. Ama... ...ne oldu... Sihirlerinden dolayı halatlarının ve sopalarının koşarcasına yürümekte olduğu izlenimi uyandırdılar. biriler. <Sessizlik> Faojse fi nefshe kifte Musa. Musa içten içe bir korku hissetti. Bir korkuyu gizledi. Neden korktu? Sihirden mi? Hayır. ...bunların sihirleriyle insanların... ...iman etmelerine engel olabileceklerinden korktum. Yani bu sihirden kendisi korkmadı. Bu sihiri, ben söyleyeyim... ...bu sihir ile kendisinin veya Cenab-ı Allah'ın ona verdiği mucizesinin... ...baş edemeyeceğinden korkmadı. Acaba bir takım kıt akıllılar, zayıf inançlılar... ...az bilgililer... Bu sihirden etkilenir mi diye çekildi. قُلْنَا لَا تَخَفْ Biz korkma dedik. اِنَّكَ أَنْتَ الْاَعْلَى Muhakkabdisen en üstün olaysın. Üstün olmak için mümin olmak yeterlidir. Onun için Cenab-ı Allah ve الْاَعْلَمْ لَا اِنْ كِبْتِ الْمُؤْمِنِينَ o halde mümin iseniz en üstün olanlar sizlersiniz. O halde yüce olduğumuzu, üstün olduğumuzu bileceğiz ve bu şuurla hareket edeceğiz. İmanın izzetini şahsımızdaki basit davranışlarıyla, davranışlarımızla küçük veriyoruz. Kimsenin bir mümin olarak, müslüman olarak imanını küçük düşürmeye, akidesini küçük düşürmeye hakkı ve yoktur. وَاَلْقِ مَا فِي يَم۪ينِكِ Sağ elindekini bırak. تَلْقَفْ مَا سَنَعُونَ Onların bu sanatlarını, sanatlarını, sanat olarak ortaya koydukları bu işi, bu şeyleri, yaptıkları bu şeyleri ne yapacaklar? YouTube verecek. YouTube edecek. <gülüyor> Niçin? Çünkü اِنَّمَا سَنَعُوا كَيْدُ سَعْ Yaptıkları sadece bir sihirbazın hilesinden başka bir şey değildir. Değil. Sihirbaz nereye gidersen gitsin, iflah olmaz. Nereye gidersen gitsin, iflah olmaz. Ondan sonra... Hadise onu bitti. Musa Aleyhisselam'ın asası, yere bıraktığı asası, onların yaptıklarını yuttu. Rivayetlerde işte şu kadar ton, odun ve halat yuttu, bilmem ne falan. Bunların bir faydası olsaydı, kısayı anlatmakta veya bizim ibret almamızda, Cenab-ı Allah kaç kilo veya kaç ton yuttu burada anlatırdı. Bunun bir kıymeti yok. İki sopa, iki halat olması ile birlerce sopa binlerce halat olması arasında mucizeyi değiştirmez. Çünkü netice itibariyle sihir olmayan bir asa, yılana dönüşüyor ve onların sihirlerini yutuyor Ve sihirbazlar şunu söylemek zorunda kalıyorlar. Eğer bu da sihirse bizim sopalarımızın ve halatlarımızın bir süre sonra ortaya çıkması gerekiyor. Bunlar sihir olmadığına göre daha doğrusu bunlar ortada olmadığına göre <gülüyor> Musa'nın getirdiği bir sihir değil bir mucizedir. Çünkü onların asaları ve ipleri ortada olmadığı <gülüyor> halde yok olduğu halde Musa Aleyhisselam'ın attığı ve yılana dönüşen ...sopası... ...tekrar eski haline dönüverdi. Halatları yok oldu. Bir, beş, on her neyse. <gülüyor> Sopaları yok oldu. E, sihirbazlar muhtemelen... ...az bir yekun değildi. Çünkü bütün Mısır'dan... ...sihirbazlar toplandı. Belki yüz, belki beş yüz, belki daha fazla... Her birisinin birer halat, birer sopa attığını farz edelim. Yüzlerce halat, yüzlerce sopa. Musa Aleyhisselam'ın sopasıyla bunlar yutuluyor, yok ediliyor. Hadi o yılan olma özellikleri yok oldu, halat ve sopa olmaları diye. Onlar da ortada yoktu. Ortadan kalktı bir sopa tarafından, halbuki o sopa da eski haline döndü. Bu yılan öyle bir yılan ki dehşeti itibariyle, muazzamlığı itibariyle koca bir yılan, bir ejderhaydı. Hareket kabiliyeti itibariyle ise ince, küçük, sarı bir yılan gibiydi. Çünkü bazı yerlerde can, can çok kıvrak ve hızlı hareket eden yılanlara denilir. Ondan öyle bahsediliyor, bazı yerlerde de hayyatüktesha, hızlıca koşan bir yılan. Büyük bir ilan. O şey diyor. Ne oldu peki ondan sonra sihirbazlar? Hadiseyi anladılar. İşin uzmanıydılar. Sihir olmadığını fark ettiler. Kesinlikle planlıyorlar. Doğada bu Rabbinin emriyle hareket eden birisidir. Dediği gibi bir peygamberdir dediler ve bu gösterdiği Mucizelerinden bir mucize. Ondan sonra ne oluyor? İşte ilmin insana fayda vereceği zamanlar böyle zamanlar. Anlıyorlar, biliyorlar. Sihirleri bilmek bile o ilmi doğru kullandığı vakit işe yarayabiliyor demek. <gülüyor> Sihirbazlar ...secdeye bırakınıverdi. Secdeye kapanıverdiler. Kalu Âmenna bi Rabbi ve Musa Çünkü O hakkında başka bir şey bilmiyorlardı. O halde onu öyle bir tanımlayalım ki Firavun'la ve Firavun'un Rableriyle karışmasın. Biz Musa'nın ve Harun'un Rab'ine iman ettik. Gerçekten fevkalade bir tablo. Sihirbazların hadiseleri çok müthiş. Çok ibret verici. Ve öyle bir sağlam iman ediyorlar ki ölüme meydan okuyorlar. Her müminin sahip olmak için imrendiği bir iman çeşididir. Bir iman vardır. Akidesi uğrunda gözümü kırpmadan ölebilecek kadar emin olmak. Onlar bu imada sahip olduklarıdır. Halbuki beş dakika önce, yarım saat önce, Firavun ile pazarlık yapıyorlardı. Biz yakımaştırılma işlerinden olacağız değil mi diyorlardı? Ben yani bizi kendine yakın edeceksin değil mi? ...pazarlık yapıyorlar mı? Tabi tabi... ...size dünya kadar armağanları da vereceğim... ...ve sizi kendime elbette... ...yaklaştıracağım diyorlar. Fakat firavun düzenleri... ...kolay kolay... ...ellerinden... ...sabunların kaymasını istemezler. Kalu... ...kale... ...eğmentüm leğe ne zannediyor bu firavunlar? Siz... Ben size izin vermeden ona iman ettim. He, öyle mi? Kimsin sen ya? Biz iman edeceğiz. Senden izin mi isteyeceğiz? Geçti. Firavunsan kafirlerin evin sen? Öminler için senin bir kıymetin yok. İmanın üstünlüğü budur küfrün elindeki gücü ve otoriteyi küçümsemekle başlar iman. Küfre değer biçmemekle başlar iman. Küfrü reddetmekle başlar iman. Bunları bir arada beceremiyorsak imanımızı bir daha gözden geçirmek. İnnehu <đışır> lekebirukum lezi allemekumussih Bu sefer yorum yapıyor. Şüphesiz ki bu size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ulan bundan daha mantıksız bir iddia olur mu? Musa bunlarla ne zaman karşılaştı? Sen bunları ülkenin dört bir yanından toplayıp getirmedin mi? Musa'yla bunları daha önce görüştüklerini nasıl tespit edebildin? Böyle bir şey olmuş mudur? Hayır, Musa doğrudan geldi İslam davetini sana yaptı. İşte sistemlerin, batıl sistemlerin, bu gibi firavni rejimlerin bütün işi, gücü hak ehline kara çalmak. Ondan sonra tehdide koyuluyor. Baktı ki o da yanlış, o da sökmüyor veya. <gülüyor> Tehdit. فَلَا أُقَطْعَيْنَا اَيْدِيَكُمْ مَا اَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ Yemin olsun ellerimizi ve ayaklarımızı çaprazlama kesinir. Ve sizi hurma kütüklerine de asacağım. Hurma ağaçları kütüklerine asacağım. Ve le te'alemunna siz pek yakında bileceksiniz hangimizin azabı daha çetin ve daha kalıcıdır diye. Bu da nasıl cevap verdiler? Buyurun. قَالُوا لَنْ لُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْمَيِّنَةِ وَالَّذِي <فَطَرًا> Biz seni bize gelen bunca açık delile mucizeye ve bizi yoktan var edene tercih etmiyoruz. ...seni ve senin düzeni tercih etmiyoruz. Biz... ...ibadımızın yanındayız. Onlar da bununla kalıyorlar. Tehlide tehlitle cevap veriyorlar. Meydan okuyarak cevap veriyorlar. فَقْضِمَا اَنْتَقَاطِ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاتَ الْنُّٓيَ İstediğin hükmü ver. Çünkü sen ancak... ...bu dünya hayatında hüküm verebilirsin. Senin hükmün ancak bu dünya hayatı ile sınırlıdır. Biz ise dünyadan çoktan geçtik. Biz dünya için yaşayan insanlar değiliz. Biz ahirete itibar eden, ahireti esas alan, ahirete göre dünya yıllarını değerlendiren veya şekillendiren, keyfiyetlendiren kimseleriz artık. Biz artık Musa ile karşılaşmadan önceki sihirbazların değiliz. Biz artık Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman eden müminleriz. Senin korkutman bizim için bir sinek vızıltısı kadar bile bir değer ifade etmiyor. Hiçbir kıymet vermiyor senin bize ...yap savurduğun tehditlere. Hiçbirisi bizim için değil. Ermiyet vermiyoruz. Dediler. Çünkü sen ancak bu dünya hayatında hüküm verebiliyorsun. Senin hükmün bununla sınırlıdır. Ve sen bu hayatı zaten bitirip gideceksin sen. <gülüyor> Niçin? Biz niye iman ettik? اِنَّا اَمَنَّا rabbina. Ya biz bu Rabbimize günahlarımızı bağışlaması için iman ettik. Ve <Sessizlik> <trulyimer> bizi yapmak için zorladığın sihrin günahını bağışlamak için Rabbimizin günahlarımızı bağışlaması için iman ettik. <rappersüfule> <Sessizlik> <and the> <issue>. <Sessizlikaru> <Sessizlik> <m> Vallahu hayrun ve O dedi ya Göreceksiniz hangimizin azabı daha çetin ve daha kalıcı? Bunları da veriyorlar. Buyurun. Allah daha hayır ve daha kalıcıdır. Sen kendini ne zannediyorsun? Firavun her halde hayatının en büyük yenilgisini kendisince aciz kabul ettiği bu sihirbazlar karşısında tabii. Ya en büyük en birisi. Az önce onunla pazarlık yapıyorlardı dediğimiz gibi bizi kendine yakın edeceksin değil mi? Emrinin altındaydı. Onun emriyle Mısır'ın dört bir yanından geldiler. Meydanı kurtulardı. Senin bizi yapmaya mecbur ettiğin zorladığın sihrin günahını da Allah'ın bağışlayacağını ümit ederiz. Yani bak diyorlar Firavun, senin vereceği hüküm bu dünya hayatını aşmıyor. Dolayısıyla senin hükmünden daha uzun vadeli, daha geniş zemimlerde sonsuza kadar hüküm verebilecek güç ve kudrete sahip olan Allah var. Biz ona iman ettik, sen de ona iman ettik. Hükmü senin gibi dünyayla sınırlı olmuyor. dünyayı, ahireti, bütün zaman ve mekanları kuşatan, dilediği zaman dilediğini yapabilmek, ol dediği her şeyi ol olduran, yok dediğimi yok eden, güç ve kudrete sahip olan bir Allah'a iman ettirmiş. Sen de ona iman et. Biz iman ederek günahlarımız var vardı, onların bağışlanmasını istiyoruz. O ümitle iman et. Yani bu duruş ve halleriyle Firavuna da zınl iman etmesi için davette bulunuyorlar. Sözleri devam ediyor Sırbazları: yamutu <gülüyor> fi la fiha ve la yahya." Çünkü şüphesiz Rabbinin huzuruna günahkar olarak giden, burada kafir olarak giden demektir. Onun için şu cehennem vardır. Orada ne ödül edilir. Yani ölüp de kurtulması söz konusu değil. Orada yaşadığı hayat da hayat değil. Azam içerisinde bir hayat. Ne işe yarayacaktır? وَمَيَّتِهِ mu'minan, قَدْ عَمْلَ الصَّالِحَاتِ Buradaki mücrimin, bir önceki ayetteki mücrimin, günahkarın kafir olduğunun karinesi bu ayet-i kerimede kim onun huzuruna mümin olarak gelirse ibaresidir. kim onun huzuruna mümin olarak ve amelleri işlemiş olduğu halde varacak olursa fe ulaike lehum deracatul ula işte onlar için feth yüksel dereceler cennet-ü cennet adil adil kelime itibariyle kalıcılık demek ebediylik demek ebediyli cennetleri adil cennetler cennetler teğri min tahti ha Khalid'in Altından ırmaklar akar ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Ebedi kalacakları altından ırmaklara akan adin cennetleri vardır o bana. Ve zalika cezaa men İşte kendisini günahlardan ayıranın mükafatı karşılığı, amelinin karşılığı budur. İşte müfessirlerin söyledikleri gibi kuşluk vaktinde kafir idiler akşama doğru şehit oldular. <gülüyor> ne kadar <gülüyor> büyük bir Evet, kuşluk vaktinde geliyorlar Musa Aleyhisselam ile tartışıyorlar. Arkasından akşam olmadan güneş batmadan Rablerinin huzuruna şehit olan leb büyük bir. leb büyük bir. E celabu Allah da elbette. Kendisi uğrunda, imanı uğrunda çağın firalığına, firalığına meydan okubalar elbette karşılıksız bırakmayacak. Onlara cevap. Onlara direnç iman üzerinde sebat etmelerini sağladık. Dehşetli ölümler, azatlar, işkenceler gözlerini yıldırmadı. Onun için Cenab-ı Allah'tan gerçekten her halükarda sebat vermesini istemeyi de iman etmeleriyiz. İslam Davasında, ...rasullerin davasında... ...Allah'ın emirlerinden... ...vazgeçmek yok. Musa Aleyhisselam'ın vazifesi ilgili... ...İsrail oğullarını... ...Firavun'un zulmü altından kurtarmak. Musa Aleyhisselam bu konuda... ...mücadelesini... ...her vesileyle verdi. Bir kısmı bu surede geniş geniş anlatıldı... Bir diğer kısmı Kur'an-ı Kerim'in daha başka yerlerinde anlatılmaktadır. Neticede Musa Aleyhisselam İsrail alıp gidiyor. Çünkü emir oldu. Bunun için Cenab-ı Allah işte burada 77. Ayet-i de olayı bize şöyle anlatıyor. وَلَكَدْ اَوْحَيْنَ اِلَى مُوسَى الْاَسْرِ بِاِبَادِي Andolsun biz Musa'ya kullarımı geceleyin alıp yola koyun diye vahyettik. Geceleyin alıp yola koyun diye vahyettik. Yani İsrail oğullarının gittiklerini Kıptiler, Firavun ve Kavli'nin fark etmeyeceği bir vakitte bırakıp gidiyor. Ondan sonra denizin kenarına geleceğin vakit Fadlıb lehum tariqan fi'l-bahri yebesa. Onlar için denizde kûp bir yol aç. İleride daha birçok mucizeler görecek İsrail oğulları. Allah'ın lütuflarını ne şekilde mukabele ettiklerini de göreceğiz. La tahafû darakan ve la Düşmanların yani firavunun arkandan seni yetişeceklerinden korkma, endişelenme. Onun için Musa aleyhisselam kavmi firavunu gördükleri zaman قَالُوا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ Muhakkak bize yetişildi, biz kıstırıldık dediler. Musa aleyhisselam Cenab-ı Allah'ın bu Vaadine güvenerek ne demişti? Kale kella inne me'ye rabbi seyehdîn Aslan. Allah bize yetişemezler. Rabbim benimle beraber olsun. O bana yolumu gösterecektir. İman budur. İman Allah'ın vaadine dünyada olsun ahirette olsun. Bütün samimiyetinle, bütün zerrelerinle, hücrelerinle Tereddütsüz yakin ile iman etmektir, inanmaktır. Featba'uhu fir'aun min al ma Derken Firavun askerleriyle arkalarına koydu onları takip etti. Ve denizden kaplayan sular onları kaplayıp Ve adalle Firavun kavme huve lah. Ve firavun kavmini saptırdı ve onları asla hidayete erdirmedi. Hiçbir zalim yöneticinin kavmini hidayete erdiremediği, düzlüğe çıkaramadığı gibi firavun da asla düzlüğe çıkartamadı. Tarihteki bütün firavuni, firavun rejimleri de günümüzdekilerle aynen böyledir. Şimdi Cenab-ı Allah İsrail oğullarına yeniden sesleniyor. Bu nimetlerini onlara hatırlatıyor. Ya ben-i İsrail kad enceynakum min aduvikum ve la adnakum canibetturil aymana ve nezzelne aleykumul medne vesselam. Peygamber Aleyhisselatü Selam zamanındaki Yahudilere de bir sesleniştiriyor. Kıyamete kadar gelecek olan ve kendilerini o tarihin sahiplerini kabul edenlere de sesleniyor. Diyor ki, ey İsrailoğullarım, kademceynekum minadu ikum. Sizi düşmanımızdan kurtardık az önce geçtiği gibi. Wa abda ayman ve bizim biz sizlerle turun sağ tarafı yani giderken tura doğru giderken yolun sağında. E, surun sağ tarafında, size göre sağ tarafını ne yaptık? Sizinle sözleştik. Niçin yani Musa Aleyhisselam oraya gidiyor ve Tevrat'ı Cenab-ı Abart'tan telakki edip getiriyor. وَنَزَّنَّ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى Çölde iken biz size ayrıca menlî ve selvâhî indirdik. Ben bir çeşit tatlı yiyeceğim geceleri yavar, Sabahleyin yapraklar üzerinden toplar ve yerlerdi. Selva ise bıldırıcına benzer bir özel kuş etiydi. Günü birlik bunların nazil oluyordu ve onlara bundan saklamamaları emredilmişti. Fakat aç açgözlülükleri onları saklamaya gitmişti. Bunun üzerine sakladıkları da kokmaya başladı. Onun Cenab-ı Peygamber diyor ki, eğer İsrailoğulları olmasaydı, hiçbir et kokmayacaktı. Bu olmuyordu hocam ya. Tamam, Bak, yıllarca bu, hadis ben diyorum, bu hadis niye böyle bu hadis evet. yok? Evet. Bundan dolayı diyor, İsrailoğulları olmasaydı, hiçbir et kokmayacaktı. Bugün kadınlar gülü güya, Peygamber hadisin devamı aynı devamı da şudur. Havva da olmasaydı, hiçbir kadın... ...erkeğine karşı yanlış bir iş yapmayacaktı. Ona da başladı ve yaptı. Tabii İlk hocam. olarak niye? Adem'e rivayetlere göre telkin etti, beraber yemiş oldular. Evet. Vallahi Müslümanlar arasında biraz feminist takılan kadınlar olursa bize kızarlar. Hı -hı. Hı -hı. Biz... Üzerine, ...üzerinize diyor menni ve sellâ'yı indirdik. O halde ne yapacaksınız? Ne şey yapacaksınız? Bunların nimetlerini, bu nimetlerin şükrünü... ...gereğini yerine getireceksiniz. Kulûnul tayyibâti mâ ve lâ tabgav fîh. Size ihsan ettiğimiz rızkın hoş ve temiz olanından yiyiniz... ...ve onları yediğiniz için... ...yiyorsunuz ya... ...ve lâ ...bu nimetler hususunda haddi... ...aşmadınız. Nimetler Allah'a itaat etmek içindir. O nimetlerle beslenip Allah'a isyan için... ...kuvvet elde etmek için değildir. Allah'a karşı ibadet gücümüzü arttırmak içindir. İsyan kabiliyetimizi arttırmak, ilerletmek için... Değil. O zaman ne olur peki? Siz tuğyan ederseniz tavaya da suyun sınırını aşması demektir. <gülüyor> İnnâ lemmâ taval me'u yuhamelnekum fin diyor Cenab-ı Su sınırını aşıp daha yukarıya çıktığı vakit biz de sizleri akıp giden o gemide taşıdık. O zaman hadi aşarsanız da olur fe yahill aleikum Benim de gazabım gelir sizi bulur. Öfkem ağrıdır da. Ve men yahill alei ghadabi faqad hava. Ben de her kime gelip isabet ederse, kim bulursa o kişi artık uçurumdan aşağıya düşmüş. Haviye biliyorsunuz aynı kökten geliyor. Cehennemin isimlerinden birisidir. Çünkü cehennem çok derin bir uçurumdan sonra gelir. Inni ve inni ve ve salihan ki ben tövbe eden, iman eden ve salih amel işleyip de sonra da hidayet bulan kimseler için bol bol mağfiret edici, günahları bağışlayıcıyım. Mağfiret edici ve günahları bağışlayıcıyım. <Gülüyor> Demek ki yanlış yolda gidenin izleyeceği yol, haritası da belli. Önce tövbe, sonra iman. Bunun eğer yoksa, ...tahsil edilmesi, varsa sallamlaştırılması, şaibelerden arındırılması, üçüncü olarak sanih amel işlerinin hidayet yolunda devam edilmesi. Bunların toplamını kendisinde bulunana Allah günahları pek çok bağışlayandır, mafile buyurandır. Tevbe işin esasıdır, istiğfar işin esasıdır. Allah'a dönmenin başlangıcı ve tekrarlanması, Allah'a avdet etmenin tekrar insanın kendisini Allah'ın yoluna döndürmesinin çaresi istiğfar ile başlar. İstiğfar, istiğfar, istiğfar. Onun için Kur'an-ı Kerim olsun, hadis-i şerifler olsun, mağfiret dilemek noktasında ısrarla dururlar. Ve tövbe Cenab-ı Allah'ı ifade edin ise, kulu en sevindiren hadiselerin başında uzunca bir hadis var edebi bakımdan da fevkalade bildiğimiz bir hadis diyor ki Cenab-ı Allah'ın kulunun tövbesi dolayısıyla sevinci çölde giderken üzerinde suyu ve azığı bulunan devesini yitiren devesini arayıp durduğu halde bir türlü bulamayan Sonunda onu bulacağından yana ümidini keser. Bu ümitsizlik ile bir ağacın dibine varıp bari ölüm beni burada gelsin yakalasın diye yatıp uyuyan. Uyandığı zaman başı ucunda üzerindeki azığıyla suyuyla beraber deveyi bulan ve buna aşırı sevincinden ötürü... Rabbim sen benim Rabbimsin ben de senin kulunum diyecekken ben senin Rabbinim sen kulunum diye şaşırarak Allah'a dua eden kimsenin sevincinden daha fazladır. Allah'ın sevinci tövbe dolayısıyla böyle. Şimdi kulunun tövbesine bu şekilde sevinen Allah böyle bir kula azap eder. İşte her bir istirfar ne kadar kalbimizdense o derece Cenab-ı Allah'ın memnuniyetini celb O derece Allah'ın üzerimizdeki azabını ve gazabını uzaklaştırmanın terhiyatıdır. Onun için kendimiz istiğfarı çok el, hiçbir şekilde elden bırakmayalım. istifarı sürekli yapalım. Önümüzdeki ders inşallah 83. <Gülüyor> ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم، والسلام على المسلمين، الحمد لله رب العالمين.